أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ala العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله تعالى olsun efendimiz önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ba alihi ve sellem'e ehli beytine ashabına Tabi'un, ekba'u tabi'in ve kıyamete kadar Rabbini birleşecek, Peygamberin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allah-u Teala salat ve selam eylesin. Bugün aslında sırada namazın adabı, mekruhları ve namazı batıl kılan, namazı bozan hususları işleyecektik. Fakat araya farklı bir ders almaya. Uygun gördüm. Bu hem alışıla gelmiş sırf bilgi aktarma, fıhiyanımdaki maddesel bilgi akramının dışına çıkmış olmak hem de özellikle sağdan soldan günümüzde de gözüktüğü gibi ümmetin saf insanlarını aldatan, ümmetin saf insanlarını yanlışa yönlendiren, kendilerine hoca denilen, söyledikleriyle yaptıkları muhalif düşen, bunların içerisinde münafıklaşan, bunların içerisinde kafirleri olan, bunların içerisinde her ne gerekçe ile olursa olsun İslam ümmetinin zararına beyanlarda bulunan ve hakkı gizlemeye çalışan yol gösterici, saptırıcıların olmuş olması ve ümmetin bunlara karşı uyanık bulunmamış olması. Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hadis aktaracağız. Cehennemin kapısına davet edenler olarak ne yapabiliriz? ve Vesselam'ın ifadesinden böyle bir başlık atabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ilmi yeryüzünden çekip almaz dedi. Bilakis ne yapar? Alimleri Çeker, alır. Madem ki alimler, peygamberlerin varisleri, alimler var olduğu müddet içe, müddetçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uğruna gönderilmiş olduğu dava da ilerleyecek ve maksadını yakalayacak demektir. Dolayısıyla alimlerin ortadan alınmış olduğu dönemler neden alınır? hangi sebepten dolayı alınır? Tabii ki meselemiz ve konumuz bu değil. Ama şunu kesin olarak biliyoruz ki Allah azze ve celle eğer bir topluma nimet bahşederse ve o toplumda bu nimetin kadrını bilmez ise Allahu Teala bu nimeti onların elinden alır. Hatta onlara ayette geçtiği gibi şeytan uyuşlaşır ve onlar Kaybettikleri halde kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Dolayısıyla alimleri alındığı zaman peygamberlerin dediğimiz gibi uğruna gönderilmiş olduğu maksat gerçekleşmez. Bu Allah'ın aynı zamanda kendisine emanetine sırt çevirmiş, nimetinin kadrini bilememiş, dolayısıyla hakkıyla şükredememiş ve Allah-u Teala'nın La inşekartum, la azizden Eğer şükrederseniz artıracağım nimetin tam aksine şükretmediğiniz için elimden ellerinizden alacağım demiş olduğu bu ihtar ile Allahu Teala'nın alimleri çekip almış olması ile insanlar ne yapar? Doğru yolu bulamaz ve sıkıntı içerisine düşerler. Ve Aleyhissalatu vesselam daha sonra insanlar diyor önder edinecekler. Cahillik kalınca, tevhidi şirkle karıştırınca, bidati sünnete karıştırınca, hakla batılı birbirine karıştırınca, ister istemez insanlar mi'yarlarını, ölçülerini şaşıracaklar. Ve kendilerini önderler edinecekler. Bu ister istemez olacak olan bir şey. Ve aleyhissalatu vesselam diyor? Ondan sonra rûz, cuhal diyor, cahil önderler edinirler. Bunlar kendilerine nispetle alim, kendilerine nispetle mürekkep yalamış, kendilerinin ifadesiyle belki de ömrünü mürekkeple geçirmiş, belki de zamanın efendim, siz söyleyin, müceddidi ifadesi edilebilir ama onlara nispet ile önderdirler ama Allah'ın katında onlar cahildirler. Çünkü alim odur ki, hakkı bilen odur ki tevhide davet etsin, şirktin sakındırsın. Tevhid ile şirkin karışımı olan her türlü birleşimi reddetsin, insanlara uyarsın. Ve sonra ne diyordu ve Vesselam? İnsanlar cahil önderler edinirler, onlara sorarlar, fetva sorarlar. Ve onlar da bilgisizce, gerçekten Kur'an ve sünnetin ilmine uymayan, bid'at ve hurafelerle bulaştırılmış bilgi gereğince onlara fetva verirler. Ve ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Hem onlar saparlar, hem de onları saptırırlar. Bununla alakalı yine bir hadis. Hadisimiz kardeşler, Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sır katibinin aktarmış olduğu bir rivayet. Kimdi sır katibi? Hüzeyfe El-Yemani. Münafıkların listesinin kendisinde bulunmuş olduğu sahabe Aleyhissalatu vesselam'ın sır katibi ondan aktarıyor. Ve diyor ki: "Kelin nes sallallahu aleyhi ve anil hayr." İnsanlar peygamber aleyhissalatu vesselama hayırdan sorardılar. İyilikten sorardılar. Hani neyi yapsam güzeldir. Neyi yapsam ey Allah'ın Resulü Allah beni sever. Neyi yapsam cennete götürür. Neyi yapsam hayır elde ederim gibi insanların geneli hayırdan sorardılar diyor Hüzeyfe el-Yemani. Fakat belki de kendilerinde bir takım güzel hasletlerin bulunmuş olduğu münafıkların listesi de kendisinde olduğu için Allahu alem belki de onun vermiş olduğu etkiyle çünkü bu korkuyu Hazreti Ömer radiyallahu anh da yaşıyordu ve kendisinin o listede olup olmadığını Hüzeyfe el-Yemani'den soruyordu. Ve bir cenaze kalkacağı zaman Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın işi tabiri caizse Hüzeyfe el-Yemani'nin kapısında bitmekti. O onun cenazesini kılarsa kılardı. Kılmazsa kılmazdı. Çünkü onda münafıkların listesi vardı. Belki Hüzeyfe radiyallahu anh kendi kişisel meyli olabilir. Kendi algılaması olabilir. Ya da kendisinde bunun o liste, o sırdan dolayı, o münafıklardaki bir takım güzel hasletlere rağmen Allah'ın katında münafıklardan kaydedilmiş olmalarından dolayı ve farkında olmadan, Allah'ın katında onların içerisine sokulmuş olma endişesiyle Allahu u maksadını ne bilmiyoruz ama kendisi diyor ki insanlar aleyhissalatu vesselama hayırdan sorardılar. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ben İsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şerden sorardım. Kötülükten sorardım. Ve bunun sormamın diyor maksadı O şerrin bana bulaşmış olması, o şerrin beni içine çekmesi ve farkında olmadan o şerrin içine düşmem, o şerrin beni kuşatmış olması korkusuyla ben şerden sorardım. Ta ki şerri öğreneyim, şerden uzak kalayım. Ta ki ben farkında olmadan şehrin içerisinde olmayayım diye ben diyor Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a şerden sorardım. Fakultu dedim ki ya Rasulallah ey Allah'ın Resulü, İnna kunna fi cahiliye biz cahiliye hayatını yaşıyorduk. Allah'tan bir haber, Peygamber'den bir haber. Atalarımızın bize doğru gösterdiği şeyleri doğru zannedip onlara takılan, bu uğurda kan akıtan, şeytanın kendilerine kötü amellerini süslü gösterdiği, kız çocukları belki diri diri gömecek kadar zalimleşen, Allah'ın hükmünden bir haber, ataların ve cahiliye toplumunun genel öğretilerini dikkate alan ve ona göre hayatını tanzim eden, dolayısıyla Allah'tan bir gösterici olmaksızın yaşanan bu cahiliye hayatının içerisinde bulunuyorduk. Bu zaten neydi? Şerfin ta kendisiydi. Çünkü cahiliye hayatından daha şer bir şey yok. Tevhidden Allah'a teslim olarak hayatı inşa etme, aileyi inşa etme, çevreyi inşa etme ve yeryüzünü fitne kalmayıncaya kadar Allah'ın istediği gibi donatmış olma mücadelesine girmekten uzak kalma. Bu şerrin ta kendisidir. şu anda olduğu gibi küfür hükümleriyle hükmedildiği, Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinin bir tarafa bırakılıp demokrasi denilen halkın kendi kendisini yönetmiş olması... اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Hükmün ancak Allah'a ait olmasının bir tarafa bırakıp, hüküm ancak toplumundur ve halk toplum ne isterse onunla hükmedilir diye Allah'a sırt çevirmiş bir sistem ve diğer cahiliye sistemleri. Biz diyor Allah'ın Resulü, كُنَّ فِي bir Biz cahiliyede idik Ve Allah bizi ne yaptı? Biz cahiliyenin şerrinde idik. Fi ve şer cahiliye ve, ve şerde idik. Fe caa Allahu bihazal hayr. Allah bu hayrı bize getirdi. Yani Allah bizim seni bizimle şereflendirdi. Bizi seninle şereflendirdi. Bizi İslam ile şereflendirdi. Allah bizi hayra iletti. Biz yol bilmez iken Allah bizi yola çıkardı. Bizi türlü türlü şirk düşünceleri, ataların dini ya da farklı farklı şirk algılamalarından kurtarıp bizi tevhidin aydınlığına, her türlü ilahi davetin nuruna ne yaptı? Allah bizi iletti. Tabiri caizse Ebu Zer gibi bir eşkıyadan radıyallahu anhlar çıkardı. Yol kesicilerden ümmetin ıslahı için adeta komşusu aç iken, fakirlerin yiyeceği yok iken Önceden yol kesip de başkalarının malına göz koyan adamdan komşusu aç ve yiyeceği yok iken zenginin üç, üçüncü kilosu domatesi evinde barındırması caiz değildir hükmüyle ey fakirler gidin evlerinden alın diye bunun için çırpınan bir Ebu Zer çıkardı. İnsanlığı karanlığa boğanlardan insanı nura çıkaran, çıkaranlar eyledi. Allah bize bu hayrı getirdi. فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ min شَرٍ Dedi ki ya Allah'ın Resulü, bu hayırdan sonra şer olacak mı? Bu hayırdan sonra şer var mı? Bu saadet asrı, mutluluğun zirveye vurduğu, huzurun zirveye vurduğu, her şeyin düzene girdiği, Allah'ın emirlerine itaat edildiği için Allah'ın rahmetinin ve bereketinin kol gezdiği bu hayırdan sonra şer var mı? ve vesselam buyurdu ki: "Kala na'am." Evet, vardı dedi. Bu hayırdan sonra şer var. Buld. Dedim ki: "Ve hel ba'de zalike şerr Peki o şerden sonra tekrar hayır gelecek mi? Yani asıl saadet hayrından sonra şer gelecek. Bu şer özellikle ne zaman başlayacak kardeşler? Etba'ut-tabi'inden sonra değil mi? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? En hayırlı ümmet, benim içinde şu anda yaşadığım ümmettir, şu topluluktur. Biz buna ne diyoruz? Asr-ı saadet. Saadet asrı. Ondan sonra aleyhissalatu vesselam ne diyor? Ondan sonra en hayırlı olanlar ondan sonra gelenler. Bunlar tabiun dediklerimiz. Tabiun kim? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı değil de sahabeyi görenler. Ve ondan sonra hayırlı topluluk dedi aleyhissalatu vesselam, ondan sonra gelenler. Bunlar da etba'u tabi'in, yani tabi'una tabi olanlar. Ya da tabi'in diye de geçer. Bunlar da sahabeyi görmek kendilerine nasip olmayan, sahabeyi görenleri görenler. Aleyhissalatu vesselam en hayırlı toplum, benim toplumum. Ondan sonra hayırlı olan, ondan sonra gelenler ki bunlar tabi'um. Ondan sonra hayırlı olanlar, ondan sonra gelenler diyor ki bu da etba'u tabi'im. Ondan sonra şer başlar diyor. Fısk ve fücur başlar. Onun için biz kurtulmak isteyen bir Müslüman'ın selef dediğimiz, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sahabesi ki aleyhissalatu vesselam onların başında olmakla beraber tabii ki. Ondan sonraki tabi'un ve ondan sonraki etba'ud tabi'ununu kast ederiz. Ve kurtulanlar onlardan bağımsız olamaz deriz. Ama hakikate girdiğiniz zaman, ölçüye girdiğiniz zaman insanların birçoğunun yalpaladığı yer burasıdır. Herkes Kur'an ve sünnet sahabe diyor, sahabe aşkıyla yandığını söylüyor. Ama öğrettilerini gerçekten kıyasladığınız zaman... Kur'an'a, sünnete ve sahabeye, tabiunetme, o tabiuye tabi kıyasladığınız zaman işte orada kimin yanlışta, kimin doğruda, kimin sapıklıkta, kimin hidayette, kimin gaflette, kimin nurda olduğunu ne yaparsınız? O zaman görürsünüz. Ondan sonra başlar diyor Şer. Ve Hüseyin radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü peki o şerden sonra tekrar hayır var mı? Aleyhissalatü Vesselam buyurdu ki, قال نعم, var. Ondan sonra da hayır var. Ve وَفِيْهِ دَخًا diyor ama Aleyhissalatü Vesselam. وَفِيْهِ Ve دَخًا ama dumanlı, karışık, tam seçilmeyen, tam net olmayan. İslam tarihini bu hadiste bakın görün. İnsanların seleften ayrıldığı birçok akımın felsefenin efendim ideolojilerin kelam ilminin İslam'a girdiği, onların içerisinde efendim hayırdan da bahsedenlerin olduğu, Ali İstavvaz'ın diyor ki, evet, ondan sonra bir hayır var ve Hz. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, onun vatanuğu ey Allahın Rasulü, onun dumanı nedir, onun göstergesi nedir? Onun belirtisi nedir? Onun kapık karışıklığı nedir? O hayır dediğinin şeyi nedir? Açıklaması nedir? Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, "Kavımun yehdu'una bir gayri hedi. Benim hidayetimden başka yollarla insanları hidayete çağıranlar, Ki başka bir rivayette de şu ifade geçiyor ve yestennun bi gayri sünneti, benim sünnetimden başka sünnetler ediniyorlar. Ama ta'rifu minhum ve Onlar Onlarda diyor iyiliği de görürsün kötülüğü de görürsün. Yine hayra çağırırlar. O şerden uzaklaşmaya davet ederler. Ama onlarda iyi olan şeyi görürsün, bunu ikrar edersin. Kötü olan şeyi görürsün ondan da ne yaparsın? Sakınırsın ve inkar edersin. Yani bunlar belki amellerine ya da düşüncelerine küfür değil de küfür değil de bid'atleri bulaştırmış. O yüzden onlarda bazı güzellikler bulursun, onu güzel dersin. Bazı hususları ise bid'ate bulaşmıştır. Yanlıştır, sünnete muhaliftir. Onu da inkar edersin diyor Aleyhissalatu vesselam. Daha sonra dedim ki diyor, "Fe Dedim ki fehel ba'de zalika hayrun min şerr. Peki bu hayırdan sonra şer var mı ey Allah'ın Resulü? Ali Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki "Evet, var." Du'atun ala ebvabi cehennem. İnsanları cehennemin kapısına çağıran davetçiler olacak. Alim ifadesiyle insanları cehennemin kapısına çağıranlar olacak. Hoca lakabıyla insanları cehennemin kapısına çağıran davetçiler olacak. Cehennemin kapısına çağıracaklar. Ama davetçi gözükecekler, davetçi denilecekler, cemaat önderi denilecekler, mürekkep yalamış denilecek onlara. Hafız olacaklar, okuyacaklar, insanlara lider olacaklar önlerine geçecekler. Arkalarından kitleler belki sürükleyecekler. Ama bil ki onlar duatun ala cehennem. Onlar insanları cehennemin kapısına çağıran davetçilerdir. <gülüyor> Men ecabehun Her kim onların davetlerine icabet ederse, her kim onların bu çağrılarına kulak verirse Onu cehenneme atarlar. Kultu. Dedim ki ey Allah'ın Resulü. Ya Resulallah sıfhumlem. Onları bana vasıflandır. Onların sıfatlarını söyle ey Allah'ın Resulü diyor Hüzeyfe radıyallahu anh. Ta ki bileyim, ta ki gözüm açık olsun, ta ki bu şerre düşmeyelim ta ki onların farkına varalım. Onları bize sınıflandırır. Siz diyeceksiniz ki bugün Hristiyanlar çağırıyorlar cehenneme. Öyle değil mi? Önder gibi gözüküyorlar. Hristiyanlar ve kâfirler oluşum kurmuşlar, adına birleşmiş milletler demişler. Bak insanlar onları önder kabul ediyor. Dünyanın insanları efendim onlara şikayete gidiyor. Onlar önder gibi gözüküyorlar. Onlar de, olmasın bu. Ya da efendim Yahudiler onlar olmasın. Ya da efendim demokrasi demokrasi adına İslam'a karşı durmuş insanları peşlerinden sürükleyen aydınlar, bizzat laikliğe ya da bu tür düşüncelere savunan kafirler, onlara davet edenler, profesörler çok var. Yani İslam şeriatını kabul etmeyen ve ona sırt dönmüş olan yığınlar var. Onlar değil mi bunlar? Değil. Eğer aleyhissalatu vesselam bu ifadeyi kullanmasaydı Hüzeyfe radiyallahu anh bunu sormasaydı belki de derdi ki bunlar onlar işte. Cehenneme çağırıyorlar. Bizzat demokrasiye çağırıyorlar. Bizzat laikliğe çağırıyorlar. Bizzat komünizme çağırıyorlar. Bizzat kapitalizme çağırıyorlar. çağırıyorlar. Bizzat budizme çağırıyorlar bizzat efendim la diniye dediğimiz dinsizlik kafana göre yaşa dinsizliğine çağırıyorlar bizza çağırıyorlar işte her taraf kaynıyor işte öyle değil bunlar onlardan değilmiş Hüzeyfe radiyallahu anh diyor ki sıfhum lena ya Resulallah onlara vasfını söyle ya Allah'ın Resulü nasıl tanıyacağım onların sıfatlarını söyle aleyhissalatü vesselam diyor ki Hum min jildatina, oy tekkellemun bi'elsinatina. Yani zannetmeyin ki onlar sizden olmayan kafirler, asli Yahudiler, asli Hristiyanlar, efendim dinsizler, laikliğe, demokrasiye, İslam şeriatının dışındaki cahiliye sistemine doğrudan çağıranlar onlar zannetmeyin diyor aleyhissalatü vesselam. Hum min cildetina ve yetekellemune bi elsinetina. Onlar bizim derimizden, bizim cildimizden, yani bizim sulbümüzden, bizim evlatlarımızdan, yani bu ümmetin evlatlarından, babası anası bizim ciltten olanlar, bizden olanlar ve yetekellemune bi elsinetina bizim dilimizden konuşurlar diyor aleyhissalatü vesselam. Bizim dilimizi kullanırlar. Bizdendirler. Bizim içimizdedirler. Yani bu ümmetin içerisinden çıkacak bu cehennemin kapısına çağıran davetçiler. فَمَا تَأْمُورُن۪ي Ey Allah'ın Resulü dedi Hüzeyfe radiyallahu anh in Eğer ben bu zamana yetişirsem ey Allah'ın Resulü... <gülüyor> Bana neyi emredersin? Ne yapayım? Ne yapmamı istersin? Üzerime düşen ney? Aleyhissalatü vesselam dedi ki Telzemu cemaatel muslimine ve imamehum Müslümanların cemaatine ve imamlarına tabi olursun. Kultu dedim ki Ey Allah'ın Resulü, fe illem yekunu lehum cema'a ve imam. Onların bir cemaati ve imamı yoksa, yani Müslümanların ve hak üzerinde olanların bir cemaatleri ve imamları yoksa, önderleri yoksa, çünkü o az buçuk hayır karışmış olanlarda yine çıkardı. Ama hadi diyelim ki bu kötü zamanda, ey Allah'ın Resulü, cemaat yoksa ve imam yoksa, Cemaatleri dağılmış, imamları hapisli olursa, misal, ya da başka gerekçeler, ben ulaşamayacak, haberdar olmayacak olursam, ne yapayım? Hani bugünkülerin çoğu derler ya, en iyisi bu, ne yapalım? Ehveni şer. Ya küfrün ehveni şerri mi olur? Allah akıl izan versin. Demokrasinin ehveni şerri mi olur? Şirkin ehveni şerri mi olur? Pisliğin ehveni şerri mi olur? Efendim hiç süt bulamıyorsak, beş litre affedersiniz idrar içmekten z, iki litre içelim. ne yapalım? Bir şey olur mu? Ehveni şer. Bu biraz da tembellerin işi tabii. Allah için çalışmayan, gayret göstermeyen, ailesini düzeltmek için çaba sarf etmeyen, etrafından, çevresinden ve milletten, ya yeni mi çıktı bu şey diye korkan, çekinen, imanının üzerine ayaklarıyla basmaktan aciz olan tembellerin işi. Ne yapalım? E, onlara uyacağız işte. İç elimizdekinin en iyisi bu gibi. Peki ey Allah'ın Resulü, eğer onların bir cemaatleri ve imamları olmazsa ne yapayım? Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki tilkel, الْفِرَقَ كُلَّهَا O fırkaların fırkaların bir tane değil, fırkaların hepsinden sıyrılacak. O fırkaların hepsini terk et. Onlarla alakanı kes, Onlarla ilişkini kes, uzaklaş. Velau enta adba bi asl hatta Ölüm sana gelinceye kadar gerekirse bir ağacın köküne azı dişinle tutun bekle diyor وَلَوْ اَنْ تَعَضَّ Bir ağacın köküne tutun. Ağzı dişinle dişlerini geçir. Hatta يُتُرْكَ الْمَوْتُ وَاَنْ تَعَلَى ذَلِكَ Sen bu halindeyken ölüm sana gelinceye kadar da ayrılma. Ama onlara katılma. O önderleri cehenneme çağıran, o önderleri cehennemin kapılarına davet edenlere takılma. Varsa Müslümanların cemaatine katıl, imamlarına biatını yap. Varsa Müslümanların cemaatine katıl, imamlarına tabi ol. Mümkün ise onlara karşı alternatif hak olan Fırkay-i Naciye üzerine devam eden cemaat az da olsa İbn-i Abbas radiyallahu anh'ın dediği gibi cemaat hak üzerine olandır, bir kişi de olsa kalabalığa göre karar vermeyin. Hakkın ölçüsü ortadadır, Kur'an'dır ve sünnettir, şeraattır. Varsa öyle bir cemaat onlara tutun, imamına tabi ol. Yok mu? İddia Aleyhisselatü olsun bunların hepsinden sıyrıl ve bir ağacın köküne azı dişlerini geçir, ölüm sana gelinceye kadar da ayrılma oradan. Hadis... Şu ana kadar belki de İslam tarihini emin olur ki benim algılayışım, tabii ki benim algılayışım beni ilgilendirir. Doğru ise Allah Azze ve Celle'dendir. Yanlış ise benden ve şeytandandır. Yanlış ise atarsınız, reddolunur. Ama benim anladığım bu hadis, şöyle bir İslam tarihini kafamda şöyle canlandırdığım zaman sahabe tabiun etta'u tabi'in dönemi ondan sonra Yavaş yavaş farklı düşünceler, farklı akımlar, gerek siyasi, gerek efendim ameli, gerek fıkhi oluşumlar, gerek itikadi oluşumların boy gösterdiği dönemler. takaricilerin çıkışından tutumda, mutezilerin kök salmasına varıncaya kadar, Şia'nın bir taraftan türemesine varıncaya kadar. Gerek siyasi, gerekse akidevi bidat düşünceleriyle olmuş, her türlü oluşumun gerçekleştiği ve o zaman da yine selef alimleri var, ehli sünnet ve cemaat alimleri. Allah onlara rahmet eylesin. Onlar her türlü sıkıntıya rağmen insanlar ne derler takıntısına takılmadan hakkı söylediler. Belki dışlandılar. Belki işlerde kimisi ibi temiye gibi Allah'ın rahmet eylesin ibi temiye gibi hapisleri göze aldı. Çok sevdiği anasını Kardeşlerini, hepsini bir tarafa. Annesi Suriye'de iken, kendisi Mısır'da, hapiste iken, hapisten çıkmak üzere ki annesinin mektubu ulaştı. Gel yavrum özledin. Zaten Harran'dan oraya göçmüştüler. Sıkıntıları vardı. Nasıl geleyim diyordu ey anacığım. Buradaki insanlar hakikate muhtaçken, buradaki insanlar ilme muhtaç iken, buradaki insanlar gerçeği tanımakla, karşı karşıya böyle bir ihtiyaç içindeyken nasıl geleyim diyordu. Ve yine hapse atılıyordu. Suriye'ye geliyordu. Yine hapse atılıyordu. Sırf mezhep taassubu olan ve itikatlarına bidat bulaştıranlar tarafından. Ve bunlar az da olsa elhamdülillah hakikati söylediler. Ama asıl itikadi sapmalara nispetle efendim doğrudan küfre, insanı küfre yönlendirmek babında sapmalara nispet ile yine kendilerine hayır olabilecek kendilerinde insanları doğruya iletebilecek düşünceli olanlar da oldu. Hani o orta dönem neydi? Hayır var ama bulanık. Ne gibi bu? İşte o İmam Maturidilerin yaşadığı dönem. Evet hayra çağırır diyorlar ama iyi gördüğün şeyi al kötü gördüğün şeyi reddet. Onlar da iyi olan da vardır, kötü olan da vardır. O dönemler yine devam et geldi. Ve İslam tarihinde insanlar bizzat Kur'an ve sünnetten beslenmek yerine artık fıkıh kitaplarının altında kaldılar. <gülüyor> fıkıh kitapları işe yaramaz demek istemiyorum. Altında kaldılar, onda tıkandı kaldılar. İstihat kapısını kapattılar. İstihat eden alimlerimizi efendim kötülük yapanlar oldu. Bunu Siyasi otoriteler bir karar haline getirdiler. İçtihada meyletti imam İmam Taberi'yi efendim cezalandırmadıkları, sopalamadıkları mı kaldı? Ve körelme başladı. İçtihat ve cihat kapısı sonunda kapandı ve ondan sonra yine hayır var. Buralarda yine hayır var. Ve sonra, ondan sonra şer geldi. Hele bu şer özellikle de Hilafetin de yıkılmış olmasından sonra Müslümanların artık kimlik ve kişilikten tamamen soyutlandıkları, tamamen darmadağın oldukları hiçbir siyasi güç, yani kötü de olsa hiçbir siyasi gücünün olmadığı dönem başladı. Osmanlı'da belki hatalar vardı, hatalar belki büyüktü. Belki Abdülhamit Han kendi, Kızını, kendi çocuklarını, kendi evlatlarını belki Alman dadılarına yetiştirmek gibi bir duruma düşmüştü. Belki komutanların kimilerini Almanlardan seçmek zorunda kalmıştı. Efendim belki onlardan kimisi işi gücü, enstrüman, işlere uğraşmak, resim yapmak. Bakarsınız hiç cihada çıkmamışlar en son dönemde. Yani bunlar vardı ama yine bir Yahudinin suratına kalkılıp da kanla alınmış toprak ancak kanla verilir diye tokat suratına indiriliyordu. Yine Portekizler İslam ümmetine, efendim Müslümanların memleketine hücum ettiği zaman gemiler yığılıp onların başına bulundukları yer geçiriliyordu. O da gittikten sonra hiçbir siyasi şeylere kalmadı. Dağıldılar. Bu körelmişlik ve cehaletin üstüne zulüm dönemi ve Allah Azze ve Celle'nin emaneti hakkıyla sahip çıkmadıkları için Onları şuursuz bırakma cezası. Ve artık şirk hakim. Cahiliye her tarafta hakim. Ve dıştaki kafirler içten çıktılar. Çünkü isimleri Hans'tı. Çünkü isimleri Efendi Mikail'di. İsimleri bilmem neydi o Şeyh Ömer Allah kendisine rahmet eylesin onu astıran o zaman İtalyan'ın Mussolini. Adamın adı Mussolini idi. Yani biliniyordu bu gavurlardı ve Müslümanların en cahili adından zaten bu gavur bizim başımızda nasıl durur diye yine kabullenemiyordu. Ve kafirler çıktılar ama çıkarken akıllı çıktılar bizim başımıza hanslarını çekip kendilerine affedersiniz itlik yapacak kendi sistemlerini ve sömürülerini ve kendi hayat düşüncelerini o insanlara dayatacak Hasanlar getirdiler. ismi Hasan olanlar getirdiler. Hüsnüler getirdiler. Soyadı bile mübarek çıktı. Yani onları getirdiler. Ve öyle yönettiler. Ve hala da bunun izleri var. Ve hakikat ortaya çıktı. Şu anda hakla batıl karıştırdık. Ve aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Sizi uzun ömür sevdası barındıracak... Hayata düşkünlük ve dünya sevgisi içinize ne yapacak? Yer edecek. Kafirlerin sizin üzerinize üşüşmüş olma zamanları yakındır. Adeta yiyicilerin bir sofraya oturdukları gibi. Oturdular ve yediler de. Bir bakın. 1920'li, 30'lu yıllardan sonraki Avrupa ve bunların sömürüsü altında olan devletlere bir bakın. Sömürmedikleri yer yok. Emir olun gibi oturdular. Çöreklendiler. Böldüler. Şurası İngilizlerin al sen Libya tarafını sömür. İtalyanlar öbür tarafta. Fransızlar alın. Burası sizin resmen İslam ülkelerini ve Orta Doğu'yu sömürlerinin altına kaldılar ve durmadılar. Pakistan'a kadar gittiler. Hindistan'a kadar gittiler. Ve kendilerine muhalif olanları ezdiler. Baş kaldıranları. Ve aleyhissalatü dedi dediği gibi yiyiciler gibisinin üzerinize üşüşecekler. Ve siz onların önünde bir çer çöp gibi olacaksınız. Bir nehin, nehrin önündeki çer çöp gibi olacaksınız. Sahabe dedi ki Allah'ın Resulü o gün sayımız az mı olacak? Hayır dedi sayınız çok olacak. Ama siz iki hastalık bürüyecek. Dünya sevgisi ve ölümün tatsızlığı. Dünya sevgisi ve uzun emelli olmak. Cihadı hoş görmeyeceksiniz. Ve aleyhissalatü vesselam ne diyor hadisinde siz cihada dönmediğiniz müddet içinde dönmedikçe siz dua edeceksiniz. Dualarınız kabul olmayacak. Ve siz cihada dönmedikçe Allah sizi döndürmeyecek. Şimdi hatla batılın mücadelesi. Bu şirkin içerisinde güya İslami kişiliğini sahiplenerek, ona sahip çıkmak, onu gerçekleştirmek, efendim ona tekrar bir takım siyasi haklar yakalayabilmek gibi bir oluşumlar oldu, Müslümanların içerisinde oldu. Ama bunlar cahil önderler edindiler. Bu cahil önderleri, Onları tekrar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinde cahiliyenin içerisinde nasıl yeşermeleri gerektiği örneğini bıraktılar. Kendi akıllarınca, hani o yurdan gidiyor ben buradan gidiyorum böyle bir şeyler çıkardılar. Kimisi siyasi yolları belirledi ve siyasi olarak iktidarı direkt elde edeceğim diye sosyal, İlkılabı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam metodunu bıraktı. Doğrudan yukarı hedefledi. Bütün cihat orası. O yüzden onların cihadında beş sene yat. En son seçimlerden birkaç sene önce haydi mücahidler, haydi mücahidler efendim iki sloganlarla, bir iki bastıkları şeylerle, süvari paralarıyla, bilmem nelerle çalıştılar. iki ay sonra yine geç. bunların din ve iman ve cihatları burada kaldı. Kimileri oluştu, bunlar doğrudan takiyeyi tamamen İslami yaşam biçimi haline getirmiş olmanın rezilliği içerisine girdiler. Yahudilerden daha beter istediğin kıla girebilirsin tiplemesini en yüce hak davasının sahipleri olan vefasta bi ma'tur ve a'rid anil Müşriklerin kafalarını çatlatırcasına hakikati söyle ve müşriklerden yüz çevir. Siyasetinin tam tersine müşriklerin istedikleri gibi onlara meyil ettiler. Müşriklerin istedikleri gibi ideallere kucak açtılar. Müşriklerin küfür sistemlerine dillerine doladılar. Onlardan daha çok savundular. Allah Azze ve Celle'nin had ve sınırını hiç mi hiç dikkate almadılar. İşte duatun ala ebvabi cehennem. İnsanları cehennemin kapısına çağıran davetçiler ürettiler. Onlar kendi işlerinde üredi ve kendi işlerinde üredikleri için başka bir oluşuma zaten kulak vermediler. Onlar bir yaşa gelince de bir gaz verdiler onlara, dönüşü zaten mümkün olmadı. Kimisi duymadı, kimisi duymazdan geldi. Kimisi de karşı geldi. Bugünkü oluşumlarda da karşı gelirler. Ala cehennem, Cehennemin kapısına davet eden davetçiler ürettiler, önderler ürettiler. Onlardan kimisi o kadar ileriye gitti ki, İslam ve küfrü aynı kefiye koyabildiler. Onlardan kimisi Allah Azze ve Celle hakkı ortaya koymuş ve cahiliye sisteminden tamamen ayrışmış olmaları gerektiğini Müslümanlara emrederken, İbrahim Aleyhisselam'ın davet metodunu ortaya koyarak İbrahim'de ve yanındakilerde sizin için gerçekten güzel örnek var. Hani İbrahim ve yanındakiler demişlerdi ki öbürlerine اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ Biz sizden ve sizin Allah'tan başka kulluk ettiklerinizden beriyiz. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ sizin ile bizim aramızda düşmanlık belirmiştir. Düşmanız. Nasıl düşman olmayalım ki? Siz Allah'ın hükmürü değil de başka hükümleri hoş görüyorsunuz. E Peygamberin dile söylediği gibi Allah'tan başka hakem mi kabul edeyim ey cahilun? Ey cahiller siz bizi neye çağırıyorsunuz? Allah'tan başka Rab mı edinelim? O gökleri ve yeri yaratanken ya, yaratılmış beşerin hükmüne mi gelelim? Bunu mu söylüyorsunuz bize dediler peygamberler. Olacak şey mi? İbrahim Aleyhisselam ve yanındakiler sizinle bizim aramızda düşmanlık belirdi. Şartı koyan İbrahim Aleyhisselam ve yanındakiler sayıları öbürlerinin nispeten 9-10 kişi, 20 kişi her neyse. Ama şartı belirleyenler bunlar çünkü hak olan davayı elinde tutanlar bunlar. Ve bunun üzerine diğer peygamberlere bakın. Aynı şeyleri göreceksiniz. Aynı şeyleri göreceksiniz. Hud Aleyhisselam geldi, ortalık karıştı. Neden Hazreti Hud Aleyhisselam ne zaman ki Allahü Teala diyor ya, ne zaman ki Hutt kavmine sadece Allah'a kulluk edin dedi. Aralarında husumet çıktı diyor. Husumet, düşmanlık belirdi. Ve bunlar bu yolu seçmediler. Allah'ın direktiflerini ortaya koymadılar. Allah'ın hükümlerine rağmen Allah'ın hükmünü getireceğiz gerekçesiyle küfür hükümlerine rağm oldular. Onlar ile haşır oldular. Onlara meyil ettiler. Peygamberlerin, bütün peygamberlerin davasına sırt çevirip peygamber düşmanlarına yakınlaştılar. Bunu yaparken... Allah -u Teala Maide suresinde belirttiği gibi aslında Allah'ın seçip getirdiklerinin tersine oldular. Ne diyordu da Allah Azze ve Celle? Sizden kim dininden çıkarsa Allah öyle bir toplum getirir ki yuhibbuhum ve ne? Onlar en çok Allah'ı severler. Onların derdi Allah'ı razı etmektir. Onların derdi küfür razı etmek, kafirlere hoş gözükmek, sesimizi çıkartmayalım tepemize binerler. Bu değil. Allah'ın emrine uymazsak Allah bizi yerin dibine geçirir, Allah katında kaybederiz diye korkarlar. Haramları işlemezler, kafirlere meyletmezler. Allah da onları sever çünkü onlar Allah'ın sevgisini, denge unsuru aldıkları için Allah da onları sever. Ama bugün bir takım oluşumlar ve onların cehennemin kapısına çağıran davetçileri insanları Allah'ın rızasına değil köylere sesi çıkarma. Kılıcın iki tarafı da onlar da onların kılıcı kesiyor diye her türlü menumluğu kafirlerin hükmüne boyun eğmeyi gerekirse Allah'ın hükmünden başka hüküm ile hüküm edilebileceğini bu cehennemin kapısına çağıran davetçiler insanlara hoş gösterdiler. Mecburuz. Sus duymasınlar. Sus duymasınlar. Bir tanesi öyle diyordu. Yozlaşma git, gidi açıldı. Artık kafirler gibi efendim fişek kutlamalarına karışıyorsunuz. Bu ne biçim cemaattir, bu nasıl çalışmadır dediğimiz zaman sesini çıkarma diyor. Sakın bu şeylere burnunu sokma, sesini çıkarma. Dedim heyhate heyhat. Ya sen bilmiyor musun dedim, hocaydı, hoca deniliyordu. Sen bilmiyor musun ki Hz. Nuh aleyhisselam müşriklerin her şeyine tabiri caizse burnunu soktu. Hz. Musa çölde peygamber olur olmaz girince kimin işine burnunu soktu? Silavun'un işine. İbrahim aleyhisselam tabiri caizse kimin? Onun ifadesiyle söylüyorum. Kimin işine burnunu soktu? Nemrud'un ve diğerlerin. Peygamber Ebu Cehillerin. İsa Romalıların ve ona uşaklık eden kendi dinine ihanet etmiş cehennemin kapısına çağıran davetçileri. Onları sen neyle bahsediyorsun? Ve bunu hoş gösterdiler insanlara. Bunun da cihat koydular. Mücadele koydular. Önderlerine en büyük mücahit dediler. Bu yola tabi oldular ve Allah'ın dinine sırt çevirdiler. Allah'ın dininin düşmanlarına hoş gözüktüler. Allah Azze ve Celle ise onlar Allah'ı severler. Onlar her işlerinde Allah'ı razı etmenin derdinde dirler. Onun için Allah Azze ve Celle mahşer günü diyecek bu cehenneme çağıran davetçilere. Haydi gidin bakalım. O benim ermimi çiğneyip ben ki. Am lham min bihi Allah. Allah'ın müsaade etmediği hususlarda Allah'ın hükmünü değiştiren ve onlara hüküm koyan ortakları. Ortaklar mı var bu müşriklerin? Dedim, sen gittin benim adıma kafirler razı etme adına benim hükmüme muhalif hükümler koydun. Neyi amaçladın? Maksadın benim razı olmam mıydı? Yoksa o kafirlerin bana ortak koştuklarının razı olması mı? Ya Rabbi onlar razı olacaktı çünkü cemaat-i buna bağlı diyecekler. Gidin diyecek Allahu Teala gidin. Gidin o zaman onları razı edin. Gidin. Sana Allah'ın fars kılmadı ki Allah'ın sana fars kıldığı şey her anda Allah'a kul kalabilmekti, Allah'a kul olabilmekti, Allah'ın rızasıydı. Yahu Allah onları seviyordu, o yüzden onlar da Allah'ı seviyordular. Başka ezilletin ala müminin, aizletin ala kafirin Allah böyle söylüyor. Bakın bizim seçtiklerimiz ne yaparlar müminlere karşı ağır başlıdırlar. Müminlere karşı yumuşaktırlar. E izzetin alel kafirin. Kafirlere karşı da izzetli ve onurludurlar. Kafirlere karşı onurludurlar. Bunlar öyle yollar takip ettiler ki vallahi Müslümanlara sırt döndüler. Onların içerisinde cehenneme çağıran, cehennemin kapısına çağıran davetçileri bir gün olsun ümmetin lehine beyanda bulunmadılar. Bir gün olsun ümmetin lehinde beyanda bulunmadılar. Hep kafirlerin lehinde açıklamalar yaptılar. ile Müslümanlar karşı karşıya geldi. İsrail'i övdüler. Müslüman ümmetin kanı ve çocukları, kadınları, ihtiyarları kanı aktı. Kadınları dul, evlatları yetim, öksüz kaldı. Seslerini çıkarmadılar. Müslümanlar kendilerini savunacak olsalar, İsrail'in çocukları için sabaha kata gözyaşı döktüm dediler. Bunlar Müslümanlara bunu yapmadılar. Müslümanların içerisinden bir yiğit çıktı. Ben dedi, Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu hadisini düşünerek, yarın Allah'a nasıl hesap vereceğimi bilmiyorum dedi. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, bir kadın bir kediyi bir odaya kapattı. Onu bağladı ve odadaki haşerelerden bile yemesine müsaade etmedi. Ve onu aç bıraktı ve o kedi öldü. Allah onun yüzünden o kadını cehenneme attı dedi peygamber. Ben diyordu bu yiğit, ben ümmetin çocuklarını düşündüm de korktum. Yarın Allah'a ne hesap vereceğiz? Bir kediden dolayı cehenneme gidenler, bu zalimler, bu müstekbirler, bu müşrikler, Bizim memleketlerimizi sömürdüler, bizim kanımızı akıtmaktalar ve hala akıtıyorlar. Sömürü adına, petrol adına, hepsinin adına Allah'a ne hesap vereceğim diye korkuyor bu adam. Ve bu adam milyon dolarları olmasına rağmen serveti torunları da dahi belki de 9-10 torununu krallar gibi yaşatacak kadar servet olmasına rağmen bu adam bunları terk ediyor. Ve Allah adına Mücadeleye giriyor, cihada çıkıyor. Bizim bu mürekkep yalamış olan İsraillilere efendim, rahmet okuyan, eğer Allah bana şefaat hakkı verirse ilk şefaatim Ecevit'i olacaktır diyen. Kimdi bu Ecevit? Bir çöl kanunuyla yönetilmekten uzağız diyen kafirdi. Peygamber aleyhissalatü Vesselamı çöl bedevisi, onun getirdiği hükümde de çöl kanunu olarak ifade eden bir kafirdi. Allah bana şefaat hakkı verirse ilk ona diyordu. Allah'ın dinine hakaret eden Müslümanları fişleyen Müslümanları hapse atan Müslümanların önünü kesen kafirlere her türlü yardımı yapan paşalara ben onlardan izini almadan tuvalete bile gitmem diyordu. Onlara bunu yaparken Hristiyanlarla girdikleri diyaloglarda onlara hoş gözükürken onlara öpücükler atarken onlarla el sıkışırken gerekirse kelime-i tevhidin Muhammedur Resulullah kısmını atıp diyalog adına la ilahe illallah diyen peygamberin peygamberine inanmasa bile cehennete gider gidebilir diyenler böyle diyen Müslüman için hayatta en nefret ettiğim adam diyordu. O ümmetin çocukları aç iken Allah'a nasıl hesap vereceğiz öldürürken diye korkup da sağda solda efendim Gizlenme ve davanın devamlılığı adına mücadele edenler. Kimse kim. Biz onları ne gördük, ne tanıdık, ne onlarla bir yakından ilişkimiz oldu. Biz dıştan, zahirden gördüğümüzü biliriz. Biz Allah'ın hükmüne göre değerlendiririz. Onlara gelince hayatta en nefret ettiğim adam diyordu. En nefret ettiğim adam diyor. Bugün görürsünüz televizyonlarının başında efendim sakallı sakallı. Profesörlükten doçentlikten doktorluktan zıplı zıplıya profesörlüğe gelmiş akademik kariyerler elde etmiş televizyonlara çıkmış İslam adına konuşan, ahkamlar kesen tabi 1960'lı yıllardan beridir. Ta Halit İstanbul'i zamanından Allah için mücadele eden, zindanları göğse gelen, bunun için çoluğunu çocuğunu, hanımını, eşini, dostunu, akrabalarını, sevdiklerini hepsini terk etmiş, Allah yoluna kendini adamış, ömrünü bu usta feda edecek olanlara kalkıp da dil uzatanlar. Sizi gidi cehennemin kapısına çağıran davetçiler. Niye çağırıyorsunuz bu insanları siz? Neye? Çağırdığınız şey ney? Köştek olduğunuz şey ney? Allahu Teala müminlere karşı ağır başlı, kafirlere karşı izzetli derken, siz vallahi Müslümanlara karşı izzetli, yukarıdan bakanlar oldunuz, kafirlere karşı zelil oldunuz. Alçaldınız, alçaldıkça da her şeyinizi kaybettiniz. Ki Allah Azze ve Celle sizin maskenizi düşürdü, düşülüyordu elhamdülillah. İzzet kiminmiş bakın. Eyettagûne indahumul izze. Onlar onların yanında izzeti mi arıyorlar diyor ya Allahu Teala. Siz tekrar Allah'ın ipinde az da olsa hakikatte gerekirse dışlanmışlıkta gerekirse gariplik olmayı göze alacak bir imana sahip olmadınız. Siz bunlara meyil etmediniz siz kafirlere yöneldiniz, kişiliksizleştiniz, içinizden şeriat dediniz, dışınızdan laiklik dediniz. Yeri geldi, yerine göre coştunuz, bazen ağzınızdan hakikatler çıktı. Aynı Bir insan aynı anda hem Müslüman hem laik olamaz dediniz. Sonuna bir baktınız, en büyük layık siz çıkıverdiniz. Ve insanları tekrar Allah'ın ipiyle, Allah'ın izzetiyle, Allah'ın izzeti nerededir? Allah'ın izzeti Allah'a itaattedir, başka bir yerde değildir. Tek kişi de olsa, iki kişi de olsa Allah'a itaat edenler, Allah'ı sevenler ve Allah'ın kendini sevmesini dert edinenler, O kadar zayıf olabilirler ki bunlar belki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'de 3 seneye varıncaya kadar ağaçların yapraklarını yiyecek kadar sıkıntılara göğüs kalacak, gelmek durumunda kalacak kadar zayıf olabilirler bu Müslümanlar. Belki o dönemde hanımlarını kaybedip destekçilerini kaybedip hüzün yıllarını yaşayabilirler ama onlar izzetli olanlar. Çünkü onların bir derdi var. Onlar derler ki bizim bu sahip olduğumuz dava Allah'ındır. Biz buna çağırırız. Kul inne hudallahi huvel huda. deki hidayet Allah'ın hidayetidir deriz. Uyan uyar uymayan bizden uzaktır. Beridir deriz. Biz vallahi güneşi sa elimize ayı solu elimize verseniz de bu davadan vazgeçmeyiz diye İslam düşüncesini küfür düşüncesiyle koalisyona sokmazlar. Belki zayıf olur, dışlanırlar. Belki mağaralarda saklanmak zorunda kalırlar. Ağaç yaprakların aleyhissalatü vesselamın durumuna düştüğü gibi belki onları yiyip de karınlarına bir şey gönderecek sıkıntıyla karşılaşma durumunda kalabilirler. Ama onlar Allah'ın katında izzetli olan onlardır. Allah'ın katında onurlu olan onlardır. Çünkü Allah'ın rızası oradadır. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bu günleri biz Allah Azze ve Celle insanların arasında değiştirir, dururuz diyor. Değiştirir dururuz. Bu Allah'ın takdiridir. Senin üzerine düşen günleri değiştirmek değildir. Senin üzerine düşen günlerin değişmesi için mücadele etmek ve bunu yaparken Allah'ın sınırlarına dikkat etmendir. Ama siz kalktınız, Kafirlerde Allah Azze ve Celle'ni innemel muşrikûne necesun. Müşrikler pisliktirler. Onların beyinlerindeki pislik en büyük pisliktir. Bu şirk pisliğidir. İslam'ın necaset anlayışı ayrıdır biliyorsunuz. Namazı okuyorsunuz. Namazı işliyoruz daha bir haddesten te taharet gördük değil mi? Bir de necasetten taharet gördük. Hades'ten taharet neydi? Gözle görüken pislikler. Necasetten taharet, gözle gözükmeyen pisliklerdi. Göze gelmeyen pislikler. Yani namazı engel olanlar. Ne gibi? Affedersiniz cevabet hali gibi, abdestsizlik hali gibi namazı engel olanlar. İşte gözle gözükmeyen en büyük pislik, şirktir. O yüzden Allahu Teala innemel müşrikune cesun? Müşrikler pisliklerdir dedi ve siz kalktınız eyyub tagununehumul Onların yanında izzeti mi arıyorlar? İzzete ulaşabileceklerini onların yanında bulunmakta mı zannediyorlar? Bilakis izzet Allah'ındır, Resulü'nündür ve müminlerindir diyor Allahu Teala. Onlar bunu açtılar. İnsanları peşlerinden sürüklediler ve insanları cehennemin kapısına çağırdılar. Şirk'e davet ettiler, Batıla davet ettiler. Allah Azze ve Celle bıla ile alatin azalimu feta sakın zalimlere meyletmeyin yoksa ateş sizi yakalar dedi. Onlar zalimlerle içtima ettiler, zalimlerle beraber oturdular, zalimlerle beraber kalktılar ve onların istediği gibi şekilde şekile girdiler. İşte bu itikadi olarak her türlü sapma ve buna davet edenler cehennem kapısına davet edenlerdir. Ayağınızı dengelin. Allah'tan korkuyorsanız, Allah'ı seviyorsanız ayağınızı dengelin. Onlara kulak vermeyin ve sevdiklerinizi onlara karşı uyarın. Ta ki onlar da bu cehennem davetçilerine kulak vermesinler. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin şif dediği şeylere çağırıyorlar, şif dediği şeylere çağırıyorlar ve Müslümanları kötülüyorlar. Allah'ın hikmetidir. Hemen Maide suresindeki ayetin devamında da der ki Allahu Teala, bu beni seven ve benim kendisini sevdiklerim, müminlere karşı ağır başlı kafirlere karşı onurlu olanlar. يُجَاهِدُونَ nefise سَب۪يلِ Onlar Allah yolunda cihad ederler. Onlar Allah yolunda cehd ederler, cihad ederler. Bir tane daha var. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ Onlar hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Efendim başımızdakiler kınayacakmış korkmazlar. Efendim Birleşmiş Milletler kınayacakmış korkmazlar. Efendim batısı kınayacakmış korkmazlar. Efendim halkın cahiliyi sevmiş, günaha dalmış, dinden anladığı sadece cumadan cumaya namaza gitmek olan aslında şirk hayatını yaşayan ismi Müslüman, ameli kafir ve İslam'ı önümse özümsemem, önüm, e, içerisine özümsememiş olanların kınamasından korkmazlar diyor Allah Teala. Korkmazlar onlar, çekinmezler. Bunları yapabilmek için de bu kilittir. Çekinmezler. Ebu Talip bunun için çekindi. Ve bunun için imansız gitti. Ebu Talip peygamberin davasının hak olduğunu da bildi. Onu destekledi de, ona destek çıktı da, de, maddi manevi yardımlarını verdi de, onu sahiplendi de, hepsini yaptı ama ne dedi? Ben bu yaştan sonra dedi Mekke kadınlarının diline düşmemiş olmak istemem Birçoğu bu duruma düştüler gururları ve kibirleri kendilerine alıkoydu ya herif sen şimdiye kadar bunları en büyük mücahit diyordun şimdi müşrik mi diyorsun sesini çıkarma dediler nasıl göğüs diyelim dediler sen bu davayı hak diyordun kabullenemediler Korktular, kınamalardan çekindiler, içlerine attılar, yumdular, gömdüler. Bu dördü bir arada olacak ki Allah'ın seçtiklerinden olasın. Bu dördü bir arada olacak. Allah'ı sevmek, müminlere karşı ağırbaşlı kafirlere karşı onurlu olmak, cihad etmek ve kınayanın kınamasından korkmamak. Bu dört. Gerekirse dışlanırsın. Hak üzerine olmak. İşte bu hak üzerine olmak derdi olduğunda belki de kendisine tutunabileceğin çok dipte köşede de olsa bir cemaat ve imam belki vardır. Tutun diyor Aleyhisselatü onlara tutun. Öbürlerinin kalabalıklığına efendim bakma. Onların sayısı o yüzden çok olacak. Onların kapılarına çünkü her türlü imkan açılacak. Hakkı söyleyen alimlerin, hakkı söyleyen davetçilerin, hakkı söyleyen önderlerin ağızlarıma kilit vurulmaya çalışılacak. Bugün vurulduğu gibi. Hapislere atılacaklar. Niye bugün birilerinin efendim internet sayfaları bile İslam ülkelerinde girilemez halde iken, kitapları yasak iken, adını konuşmak bile tehlikeli iken, Uzun uzun sakallı ya da efendim köşe yazarı, gazete yazarı bir adamlar çatır çatır bugün her tarafta geziyorlar. Bir bakıyorsun Suriye'ye giriyorlar, Suriye'den çıkıyorlar, Ürdün'e geçiyorlar. Kapılar açılıyor. Hiç beklemiyorlar bunlar. Birileri dağın altında ne yapar, yapıp geçebileceğim diye ulaşıyorlar. dışarı bile çıkıyor. bunları. her türlü kapılar açılıyor. Televizyonlar peşlerinde dolanıyor. Niye? Görmüyor musunuz? Haklı söylemeyenlerin, gerçeği söylemeyenlerin. biz demek istediğimiz en azından susun. Ya en azından gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz. Madem bu hakkı kabul etmiyorsunuz. Madem ki kalpleriniz batır ile eşleşleşmiş. Ki Allah hidayet etsin. Madem öyle en azından susun. Köştek olmayın. İnsanları kötüye çağırmayın. Bu ne iştir ya? Beş vakit namaz kılan, Efendim başındaki başörtüsüyle beraber Allah için davetçiyim ben hayır hasret yapıyorum, nasihatler yapıyorum, sohbetler düzenliyorum diyen kadına bir bakıyorsun kiliseye gidiyor. Diyalog adına o kilisedekilerle beraber hatta onların yaptığı gibi ayaklarını birbirine vuruyor, bir şeyler yapıyorlar yani diyalog adına kaynaşmamız lazım diyorlar. Ayvin'in kadına bak hakkı söyle şu alim dediğin zaman biz ondan nefret ettiğimiz kadar başka kimseden nefret etmiyoruz diyor. İslam'ı kötü gösteriyor. Allah senin kalbini kötü bırakmış. Ahmak. Hiç Firavun ve yandaşları Musa'yı güzel gördü müler? Hiç Musa aleyhisselamın Firavun ve yandaşlarına güzel gözükmek diye bir derdi var mıydı? Hiç İsa ve yanındakilerin Aleyhisselam karşılarındakilere hoş gözükmek diye bir dertleri var mıydı? Hazreti Nuh Aleyhisselam dalga geçilmiyor muydu? 15 kişi, 20 kişi iki tane efendim tahtayı birbirine çakıyor. Hele şu haline bakın. Ne zaman gelecek? Ey Nuh diyordular. Hadi gelsin bakalım bir görelim şunu ya. Dalga geçiyordular. Nuh Aleyhisselam onlara güzel gözükmenin derdinde miydi? Hazreti Ömer radıyallahu anh Hristiyanlardan katip bile, vali katibi bile Hristiyanlardan seçmeyecek diye Hristiyanların katip olmasını bile yasaklarken kafirlere güzel gözükmüş olmanın sıkıntısını senin kadar bilmiyor muydu? Kafirler... Biz Müslümanların işlerine nüfuz etmesinler diye valilerine ehli kitap kadınlarla evlenmeyi nehyeden, ola ki casus çıkar, habersizdir ne olursa olsun diye, onu yapan Ömer kafirlere hoş gözükmeyi senin kadar bilemiyor muydu? Hangi benim derdin? Senin derdin Allah'a güzel gözükmek mi, başkalarına güzel gözükmek mi? Siz neyin derdindesiniz Allah aşkına? Bu ne biçim sapmaktır, bu ne biçim yanlışa düşmektir? Bu ne kadar akılsızlık, izansızlıktır. Allah'ın şeriatını bu kadar bilinmezlik olur mu ya? Güzel Kur'an okumaları sizi aldatmasın. Güzel Kur'an okuyanları vardır. Sesi böyle efendim endamı acayip. Aleyhissalatü vesselam öyle zaman gelecek ki onlardan önce siz Kur'an okumayı öğrenin diyor. Onlar Kur'an okuyacaklar. Güzel de okuyacaklar, tecvidli de okuyacaklar, süper de okuyacaklar ama okudukları boğazlarından aşağıya geçmeyecek diyor aleyhissalatü vesselam. Boğazlarından aşağıya geçmeyecek. O yüzden bir etrafa sağ sola bir bakıyorsunuz. Yani bu hadis Hüzeyfe radiyallahu anh'ın aleyhissalatü vesselamdan sorduğu bu hadis ortaya koyuyor. Varsa oluşturacaksın, varsa tutunacaksın, yoksa oluşturacaksın. Beceremiyor musun? En azından küfür ile İslam'ı, küfür ile imanı, şirk ile tevhidi birbirine bulamaya çalışan ve insanları cehennemin kapısına çağıran davetçiler ve onların oluşumundan uzaktır. Gerekirse aleyhissalatü vesselamın dediği gibi Ağacın köküne, dişinle yapış, ölüm sana gelsin. Bunlar davetçiler, bunlar okumuşlar, mürekkep yalamış adamlar, ömürlerini vermişler. Buna mı verdiler? Buna mı verdiler? O yüzden ümmet aklını başına alacak, dengesini kuracak, gerçeği algılayacak ve aleyhissalatü vesselamın dediği gibi onların süslü püslü sözlerine aldanmayacak. Aldananları da gördük. Efendim bir dönem tevhidi, ilahlığı, Rabb'ı, şirki, Allah'ın hükmünden başka hüküm vermeyen sistemlere ankaç olman, Ebu Cehillik olduğunu valinin önünde çatır çatır söyledim diyenler, bugün elde ettikleri televizyonlar adına, elde ettikleri imkanlar adına, Allah'ın kendisilerine süslü göstermiş olduğu şeytan ile yanlış algılamalar adına hiç sesleri çıkmıyor. Hakla batılı ayıramaz oldular. Batıla çağıran, küfre çağıran, kafirlere itaat eden, kafirlere dost edinen bunlar Kur'an'da yok mu? Ömrüm Kur'an'a hizmet için geçti diyorsun. Sen Kur'an'da görmedin mi ki Allah Azze ve Celle 80-81'de eğer onlar mümin olsalardı kafirleri dost edilemezlerdi. Sen görmedin mi Allah Azze ve Celle o hizmetçi olduğun Kur'an diye bahsettiğin, çok seviyorum dediğin Kur'an'ın içerisinde müminleri yurtlarından çıkaran, onlara düşmanlık eden kimselere karşı bir müminin dostluk beslediğini göremezsin. Görmedin mi? Tefsir etmedin mi bunu? Sen görmedin mi o kitapta? لَا تَجِدُ قَوْمَا يُوَادُّونَ مَنْ حَدَّ ve وَرَسُولَهِ Allah'a ve Resulüne muhalefet eden, Allah ve Resulüne düşmanlık edenlere sevgi besleyen bir Müslüman göremezsin. Çünkü beslerse Müslüman değildir. Ayetini görmedin mi sen? Ne yapıyorsun da bugün kalkmışsın? Hadi onun gibi alim yetiştirin bakalım diyorsun. Allah'ın sıfatlarını kendi üzerinde görüp Allah'a yardım değil de benden yardım isteyin. Ya da kendisine yardım istenilmiş olmasa ses çıkarmayan. Onların önderleri için nasıl? Hadi onun gibisini yetiştirin görelim diyor. Ne oldu size? Allah'ın sizi içine düşürdüğü şeyi görmüyor musunuz? Ne adına yapıyorsunuz? Allah-u Teala onlara doğruyu göstersin, bize de doğruyu göstersin ve doğrudan ayırmasın. Bizim bir unsurumuz var. Cahiliye ortamında en çok dile gelecek olan mesele tevhiddir, imandır. Korkudur, azaptır. Bunlar gündemde kalacak olan şeylerdir. Mekke'de yeni ayetlere bir bakın bakayım. Hangi eksende dönüp dönüp duruyor? Bir bakın bakayım. O yüzden kulaklarınızı açın. Ve aleyhissalatü vesselamın ifade etmiş olduğu gibi bu şer ortamında sakın Allah göstermesin. Ne cehennemin kapısına çağıran davetçiler ne de onlara icabet edenlerden olmayın. Allah Azze ve Celle bizleri uzak ve beri hırsın Allahu Teala sizden razı olsun.